''Biz hiçbir memlekete bir peygamber göndermedik ki karşı çıkmaktan vazgeçip yalvarıp yakarsınlar diye ora halkını yoksulluk ve sıkıntıya uğratmış olmayalım.''